Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Merhabalar. Ee, bu hafta ben Beren programı sunacağım. Ee, yanımda... E İstanbul Üniversitesi geliş, Gelişim Nöyolojisi Yüksek Lisans Öğrencileri, Fizyoterapist Büşra Kepenek ve Fatma Boylu var. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İkolojisi nedir? Ne yapıyorsunuz? Ee, merhaba, önce şöyle başlayayım ben Büşra Kepenek. Ee, İstanbul Üniversitesi oldum. Ee, 2010 yılında yine tekrar İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Gelişim Nöyolojisi Yüksek Lisans başladım. Ee, gelişim nörolojisi kısaca hani çocuk nörolojisi gibi de düşünebilirsiniz. Ee, çocuğun doğumdan itibaren nörolojik olarak herhangi bir rahatsızlığı var mı yok mu takip et M bölümde eğitim veren bir bölüm. Böyle Fatma'nın arkadaşımla birlikte yine Hı. oradayız. Ee, aslında yani ben de aynı şekilde 2010 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum ve şu anda yine birlikte yüksek lisansta gelişim nörolojisi'nde birlikteyiz. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi kılavuz, kılavuzumuza dönmek istiyorum. Engelli çocuklara ve ailelerine sağlanan olanaklar. E, bu kılavuz hazırlanırken nelere dikkat edeyim? ve e, Gördüğüm gibi kaynakçıları da var. Peki e, bu kılavuz için neler yapıldı? Nasıl çalışmalar yapıldı? E, şöyle doktor Gülbin Gökçay gözetiminde hazırladık. Dört arkadaş hazırladık. Ben Fatma'nın arkadaşım Pınar Kütük ve Deniz Tuncer. Dördümüz onun e, gelişim önerisinden yüksek sensör öğrencileriyiz. E, kılavuzu hazırlarken ilk önce bir paylaşım yapıldı. E, çok kapsamlı bir kılavuz çünkü. Türkiye'de daha önce böyle bir kılavuza rastlığımız hepsinin bir arada olması için çalıştık. E, paylaşımlar yaptık, bölüm paylaşıldı. Daha sonra bu konuyla ilgili araştırdımcı ağızdan duymaya veya o konuyla ilgili yazılı bir şeyler aramaya çalıştık. Bunun için çok zorlu bir süreçten geçtik aslında. Çünkü yönlendirmeler çok oldu uğraşıyorsunuz araştırıyorsunuz o sizi başka yöne yönlendiriyor diğeri başka bir yöne yönlendiriyor bu şekilde. 2010 yılında başlamıştınız evet. kılavuz hazırlamaya. 2010 yılında başladık hatta 2010 yılında basılması hedeflenmişti yalnız çok uzun süreç geçirdik 2010'un sonuna doğru aslında hazırlanmıştı fakat 2011'de yeni yasal düzenlemeler olacaktı bu yüzden biraz beklettik. 2011'de tekrar bir yasal düzenlemeler oldu. Biz kılavuzun üzerinden tekrar geçtik. E, yeniden bir güncelleme yaptık. E, 2011'de de basıldı. Ancak bu böyle kalmayacak tabii. Tekrar tekrar düzenlenmesi gerekecek yıllar geçtikçe. Peki kılavuzun zorlandık. E, ben mesela kendi adıma söyleyeyim. E, o Bizimle ilgili değil diyorlar. Başka bir yere yönlendiriliyoruz. Tekrar oraya gidiyoruz. Başka bir, Başka bir yere yönlendiriliyoruz. Başka bir yere yönlendiriliyoruz. Bu çok zaman kaybı oldu bizim için de. Bazılarından hiç sonuç çıkmadı, hiç sonuç alamadık. Bu yüzden koyamadık da kitapçıya. Hani bir kaynak gösteremeden koyamıyoruz çünkü. Hepsinin bir kaynağı olmasına çok dikkat ettik. Peki bu kimler tarafından, kimler tarafından edindiğiniz bilgiler? bunlar hakkında da... Fizyoterapistiz çok fazla engel çocukla ve aileleriyle çalışıyoruz, görüşüyoruz. Birçoğunu onlardan duyuyoruz veya hastanede olmamız dolayısıyla, çapada olmamız dolayısıyla oralardan duyabiliyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Ee, mesela engellilere hastanede sağlanan kolaylıklar var deniliyor. İşte randevu sistemi olmadan da randevuda öncelik e, sağlanıyor deniliyor. Biz bunu bayağı bir araştırdık. Hatta Fatma Nur arkadaşım çok uğraştı bu konuyla ilgili. Hı hı, yani evet. Bir kaynağa ulaşamadık. Yani böyle bir yönetmelik bir şeye ulaşamadık diye. Ee, Fatma Nur daha iyi bir Siz bilgi verebilir. Siz Kitapçı hazırlamamızdaki en büyük nedenlerden biri buydu. İnsanların birçoğunun haberi yok hiçbir şeyden. Aynı şekilde çalışanların da haberi yok. Mes evet, hatta... Evet. Büşra'nın az önce değindiği gibi ben bu konuyla ilgili ki bu bir üniversite hastanesi. Çapada çalışanlarla görüşmüştüm. Bu konuda siz bir uygulama yapıyor, yapıyor musunuz? Bir düzenlemeniz var Arkadaşların bile çok haberleri yoktu bu konuda. Yani bunu, bu noktada tabii ki arkadaşları tenkile etmek anlamında söylemiyorum. Bu konuda yeterli bilgilendirme... Tabii ki de sağlık çalışanlarına demek ki ulaştırılmıyor. Belki daha kapsamlı bir kampanya yürütmek gerek. Belki de seminer düzenlemek gerek. Yani biz, de, biz amacımız da buydu zaten daha fazla insana bilgi verebilmek. Peki kılavuzda 12'si engelli ve yaklaşık 2002 yılındaki bilgi sanırım bu. 3 milyon kadar da engelli çocuk var. Bu istatistiklere nasıl ulaşıyorsunuz? E, i̇statistiklere ulaşmak çok zor zaten. E, bu konuda Türkiye'de kapsamlı bir istatistik bilgisi yok. E, TÜBİTA'nın bir çalışması vardı 2002 yılında evet. Veya daha öncesinde kadar e, çok fazla bir araştırma yapılmamış. Kapsamlı bir araştırma yok. Sadece yaklaşık bilgiler verilebiliyor. E, çok Yani sadece yaklaşık şu kadar olabilir diye tahminler var. Yani bunlar yaklaşık ve tahminli Evet, evet istatistik olarak eksik. Peki biraz kılavuzun yaygınlaştırılmasından bahsetmek istiyorum. Önce burada ben bir geri bildirim okumak istiyorum. Engelliler.net adresinde kılavuzun sizle paylaşmak istiyorum. Benim oğlum 15, ikiz kızlarım 8 yaşındalar. Hepsine otizm tanısı konuldu. Ancak bu materyaller çok pahalı olduğundan zorlanıyorum. Bu kılavuz sayesinde olanaklarımızı öğrendik. Gülbin Gökçay hocama çok teşekkür ediyorum. Bu aslında kılavuzun sanırım doğurabileceği en güzel sonuçlardan biri. Bir engelli ailesinin hem de üç tane otizmli çocuğun olduğu bir ailenin olanakları yaygınlaştırılması için ne tür çabalar yapıldı? Bunun hakkında bilginiz var mı? Yaygınlaştırma şöyle İstanbul Üniversitesi'nin bir bin tane olması gerekiyor. Çapa'da dağıtımına başlandı ihtiyacı olan ailelere. Bunun bununla yetinemeyiz dedik. Ee, i̇nternet her evde var artık. İstanbul Üniversitesi kendi ana sayfasında da kitapçığı yayınladı. Oradan daha fazla ulaşım oldu. Ee, sadece İstanbul değil tüm Türkiye çapına da özellikle Gülbün Hoca'ya çok fazla mektup, mail, telefon... Ee, Enstitü sekreterliği bize söylemiş de telefonlara yetişemiyoruz, ne yaptınız siz evet. diye. Geri bildirimlerden biraz bahsedebilir misiniz? Ee, bir tanesini anlatayım. Ee, sekreterlikteydik yine. Ee, bir mektup gelmiş ee, doğudan sanırım bir aile. Kendi nüfus cüzdanı fotokopisini koymuş. Engelli çocuğununkini koymuş. engel çocuğun sağlık raporunu koymuş. Biz dedik eyvah hani bizden bir yardım mı talep ediyor, yanlış mı anlaşıldı diyor. E, ...kitapçık... E, ...duymuş bir şey olduğunu... ...kanıtlamaya çalışıyor. Hocam lütfen... ...bana da bir kitapçık gönderin... ...şeklinde yazmıştı. E, bize çok fazla bildirim oluyor. Geri bildirim. Facebook'tan ulaşıyorlar. E, teşekkür için. E, aynı şekilde kitapçığa... ...nasıl ulaşabiliriz gibi. Çok güzel şeyler bunlar. Evet. Siz bunun hakkında bir şeyler... ...eklemek ister misiniz? E, yani aslında zaten anladık ki gerçekten doğru bir tespitle çocuğu var belki bunun yanında yani muhtemelen böyle zaten diyorum. Normal sağlıklı çocukları da var. Onların bir hayatları var. Engelli çocuklarının özel gereksinimleri var ve müthiş bir vakit sınırlamaları var. biz biz bile ki hani biz bile diyorum çünkü bu konuda daha fazla hani en azından ne yapmamız gerektiğini hocamız tarafından yönlendirilerek başlamıştık işe. Bilgiye ulaşmakta bu kadar zorlanırken bu ailelerin bu kadar sınırlı vakitleriyle bu kadar fazla bilgiye sahip olabilmeleri çok aşırıken de bunu anlamış olduk ve dedik ki yani evet bunları bir araya toplamak gerçekten doğru bir kararmış hem ulaşılmasını kolaylaştırmak adına hem de dediğim gibi bilgi bilgilendirilmek adına bilgilendirmek adına tabii ki çok olumlu tepkiler alıyoruz teşekkürler bir yere denildi siz bile üniversite öğrencisi yüksek lisans yapıyorsunuz buna rağmen net bir şekil net bir bilgiye bile oluyor bir evet. tane kanun var ama bütün ilçeler farklı yorumluyor farklı yerlere yönlendiriliyor bir tek bilgiye ulaşmak için bile birçok yere gidiyorsunuz kılavuzun aslında da bence en önemli çıkarlarından biri de bu yani net bir bilgi, bilgileri bir şekilde engelli ailelerine ulaştırmak. Evet biz hani bir bilgiye ulaşırken gerçekten çok zorlandık. Bütün günümüz gitti, bütün hafta veya bir engelli ailesi bunlara nasıl ulaşabilir? Bunu çok düşündük. En çok düşündüğümüz sorulardan biri. Kılavuzun da bu yönde onlara bir fayda sağlayacağını umuyorum. Evet. Evet. Şimdi biraz da kılavuzun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kılavuzun ilk sayfasında 7. sayfa haklıları bildirgesini koymuşsunuz. Ve birinci maddede engelli kişinin tanımı var. Bunu okumak istiyorum. Kendi kendine yapması gereken işleri bedensel veya zihinsel kabili kabiliyetlerinde kalıtımsal veya sonradan meydana gelen herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan kişidir. Kılavuzda daha çok bu tanım üzerinden mi yola çıkıldı ve bu tanıma eklemek istediğiniz şeyler var mı? Engelin uygun tanım bize bu gibi geldi. Bu zaten ülkeler arası veya kültürler arası farklılıklardan dolayı da tanım üzerine yürüttük ve daha çok engelli sözcüğünü kullanmaya çalıştık. Kitapçı hazırlarken de en fazla sorun yaşadığımız durumlardan biri buydu çünkü... Ee, engelli deniliyor, özürlü deniliyor sakat deniliyor bazı yerlerde yeri geliyor, malul deniliyor ee, yasalar çok farklı, çok engelli diye tanımlayalım dedik en düzgün cümle bu olur galiba diye düşündük ee, sonra yasaları değiştiremeyiz orada sakat geçiyor aynen kaldı ama daha çok engelli tanımında birleştik, hem fikir olduk ee, bu şekilde yalnız e, tanımlamada da işte baya bir zorlandık Evet, em, peki... Aslına bakarsanız ben bu konuda bir örnekten bahsetmek Tabii. istiyorum. E, tanımlama konusunda böyle bir belirsizlik olduğu gibi e, birçok alanda yanlışıyoruz ve e, daha çok çocuk üzerinden örnek vererek gideceğim. E, bir tane öğrencimiz normal e, okul hayatına devam ediyor. Sadece elinde ve ayağında biraz hareket kısıtlılığı var. Örneğin şunlar. Çok rahatsız olarak bana, bana anlatmıştı, bana bu konudan bahsetmişti. Ee, sınıfta böyle çok da iyi anlaşamadığı bir arkadaşı onunla dalga geçmek için sen özürlüsün falan demiş. Mesela böyle bir şeyler olmuş. Yani demek istediğim toplumda e, özürlü tanımının algısı, e, engellinin tanıması herhalde biraz zaman isteyen bir şey. E, ve... Sizce bu bahsettiğiniz engelli, sakat, özül ve mağlul sözcükler için farklı tanımlar yapılmalı mı yoksa birinde kararlaştırılıp bütün yönetmelikleri, kanunları, kılavuzları buna göre mi hazırlamalıyız? Yani hepsini tek bir çatı altında toplamak biraz zor gibi görünüyor ama bundan ziyade günlük yaşama biraz daha odaklanmak lazım. Günlük yaşamda... ...hitap etmek daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü e, bazı e, engel var, özürlü değil, özürüm evet. değilim, özürüm yok tarzı e, şeyler yapılabiliyor... ...ama bir şekilde ona hitap etmek zorunda olduğumuz için evet. bir sözcü kullanmamız gerekiyor. Evet. Peki e, bu Birleşmiş Milletler engelli hakları bildirgesini açmak istiyorum. Burada engellilerin e, engellilere verilmesi gereken haklardan bahsediliyor Peki ülkemizde bu haklar ne kadar savunuluyor devlet tarafından? Daha çok devlet tarafından mı savunuluyor yoksa sivil toplum örgütlerinden mi savunuluyor? Ee, geçmişe baktığımızda aslında e, devlet biraz daha bu konu üzerine çalışıyor. E, yalnız devletten çok ben sivil toplum örgütlerinin daha fazla e, bu konuyla ilgilendiğini düşünüyorum. Ee, bu konuda daha fazla bilgilendirme toplantıları oluyor, seminerler oluyor, işte dayanışma e, çalışmaları oluyor ee, bir var. Doğudaki engelli çocuklarla ve aileleriyle ilgili bilinçlendirme toplantıları var. Ben bunların gönüllülerinden biriyim. Şimdi onlar maalesef bazı durumlardan dolayı ertelendi. Ee, bu tarz şeyler yapılıyor. Bu tarz şeyler yapılıyor. Toplantılar var. Ya da mesela ben de bir kez İşitme Engelliler Derneği'nin e, aileler arası dayanışma ve bilgilendirme ile alakalı bir konuşmasına bir toplantısına katılmıştım. Öylelik çağrılan özel konuklarla bu şekilde bilgilendirme amaçlı toplantılar aynen Büşra'nın dediği gibi. E, Devlet aslında em, engellileri em, daha az savunuyor sil toplum örgütlerine göre. E, yani devletin e, söz sahibi olduğu alanlar daha farklı diyelim. Hı hı. Mesela biz kitapçıkta bahsettik buna e, yardımlar var, para yardımları var, maddi destekler var. Sivil Toplum Kurusu'ya biraz daha manevi destek oluyor sanırım. Bu konuda biraz daha bilinçleniyor gibi ama bazı şeyler gerçekten kağıt üstünde kalıyormuş gibime geliyor. Çünkü gerçekten çalışanların da haberleri yok. Bizimle. Çünkü soruyoruz e, çalışan dahi bilmiyor, yönlendiriyor. Başka birine soruyoruz o yönlendiriyor. Hani bazı şeyler hayata katılmadığı sürece unutuluyor. Yani sadece kağıt üzerinde kalıyor. Peki burada devletin aslında sanırım em, en apaçık yönü em, kanun yapması. Engellilerle ilgili kanunlar ya bu alanda em, em, gerekli olan em, organlar bu kanunlara uyuyor mu? Yani em, ne kadar net bir uyuuluyor e, Uyuluyor veya uyulmaya çalışıyor. Yalnız bu konuda biraz da işte e, vatandaşların bilinçli olması lazım nereye başvuracaklarını bilmeleri lazım. Ne yapmaları gerektiğini bilmeleri lazım. Biz biraz daha onları yönlendirmek amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Çünkü mesela ben örnek vereyim. Emlak vergisi indiriminden acaba nasıl yararlanılabilir diye araştırma yaparken ilk aklıma gelen şey bir vergi dairesi. Gelir idaresi de e, Engellilerle ilgilenilen bir bölüm varmış Oraya gittim Onlar beni belediyelere yönlendirdiler İstanbul Büyük Bir Şehir Belediyesiyle Yazışmam oldu Onlar beni ilçe belediyelerine yönlendirdiler Yani e, ben dahi bilmiyorum Nereye başvurmam gerektiğini Ve orada da lazım O lazım e, Onları toparlayıp getirmeniz lazım Hepsi bu şekilde mi işliyor Nasıl işliyor bilmiyoruz Biz e, kesin net emin olduklarımızı yazdık Umarım hepsi işliyordur. Peki bu sizce yani bu durum sonucunda sosyal devlet olmak kriterlerini karşıladığımızı söyleyebilir misiniz? Biraz zor gibi görünüyor. Ee, şöyle diyeyim çünkü biz bile nereye başvurmamız gerektiğini bilmiyorduk. Bazı durumlarda çok zorlanıyor. Mesela devleti çok fazla iş yükü bindirdiğini düşünüyorum. Tek merkez var. Ee, mesela ben konuşurken kişi telefonları çalıyor. Onlar da sürekli başka yerlere yönlendiriyorlar. Çalışan için de bu çok zor bir durum. Bize sürekli zaten dile getiriyorlardı. Ee, bunları da yazın, bunları da söyleyin. Çok fazla zorlanıyoruz. Hepsi tek merkezde toplansın. Herkesin isteği bu. Ee, daha fazla bilinçlensin. Ee, pe Ve, e, sosyal devlet tanımında aslında bakarsanız şöyle bir şey de var. Verilen sunulan imkanlardan eşit şekilde faydalanması gibi e, okula e, ulaşımın sağlanmasında e, şu şekilde bir e, yür yürütme var her sene projelendirilerek ya da birkaç yıllık işte dört yıllık mesela projelendirilerek bunlar bu imkanlar sağlanmış oluyor. Okula öğrenci taşınması, engellerin özel araçlarla taşınması gibi bunlar projelendirildiği için engelli vatandaşlarımız maalesef bunu bir hak olarak e, sahip buna bir hak olarak sahip olmuş olamadıklarından e, bu yüzden de e, belki bunu her seferinde projelendirilmekten ziyade e, bir bir yönetmelik çıkartılırsa e, ve bunun herkese duyurulduktan sonra herkes e, sahip olduğu hakkı bildikten sonra Hmm, herhalde ulaşılması da daha kolay olur. Bu, bu noktada da herkesin eşit... Son olarak bir şeylerden daha bahsetmek istiyorum. Kılavuzda engelliyle devlet ve engelli ailesi. Engelli ailesi için ne tür çalışmalar yapılıyor ülkemizde? Ee, bunu yine sanırım sivil toplum kuruluşları üstlenmiş durumda. Ee, en fazla olabilecek şey psikolojik biraz destek olabilir. <gülüyor> engelli çocuğa nasıl yaklaşabilirim onu nasıl anlayabilirim ailelere biraz daha bilgi vermek olabilir olacak bir iş değil evet, sanırım daha çok psikolojik evet. bir danışma danışma ile olacak bir iş gibi görünüyor peki bu alanda yapılan senp şu an var gibi hani küçük küçük çalışmalar daha çok peki bugün bizim bizim radyomuza katıldığınız için teşekkür ederiz son olarak bu konuda eklemek istediğiniz Söylemek istediğiniz ya da buradan biz dinleyen engelli ailelerine iletmek istediğiniz mesajlarınız var mı? Enga bunları birazcık bilsinler ve daha mutlu günler diliyorum. Ben de öncelikle bu konuya olan ilginizden dolu formlarda bulunmak bize hem engelli ailelerine ulaş, ulaşmayı kolaylaştırıyor hem de onların bize ulaşmasını kolaylaştırıyor. Yani size ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, onun haricinde belki de e, şey, e, şu konuya yönelik programlar da düzenlenebilir. Ee, birazcık toplumdaki özürlü algısına yani yaşamak zordur filan gibi bir algından ziyade bu da bir yaşam tarzı. Böyle de yaşanabiliyor. Ee, bu bu şekilde de engelsizlikte de mutlu yaşayabilirler. Bu düşüncenin yerleştirilmesi adına çalışmalar yapılırsa herhalde gelecekte daha iyi günler bizi bekliyor olacak. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Kitapçığa ulaşmak isteyen aileler için İstanbul Üniversitesi'nin ana sayfasında yayınlanıyor. Ekstra çok ihtiyacı olabilirler. Peki teşekkür ediyorum Büşra Hanım ve Fatma Nur Hanım. Bugün İstanbul Üniversitesi'ne konuştuk. Bir Söz Küçüğün programının da sonuna geldik. Programla ilgili olumlu olumsuz eleştirilerinizi paylaşmak için soskucugunradio.com adresine ulaşabilirseniz seviniriz. İyi günler. Söz Küçüğün